ve Muhammed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Rasûle ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizler internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu wa Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve Muhterem Hazirun, bildiğiniz üzere Bakara Suresinin 119. ayeti kerimesinden kalmıştık. Ama yine evvelen bir duayla başlamak istiyorum. Yine böyle bir akşamda, böyle bir perşembe gecesinde bizleri Kur'an'ın ayetlerinden istifade edebilmek adına bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Ve yine Kur'an'ın ayetlerinden istifade etmek için gayret sarf eden siz kardeşlerime de Allah Azze ve Celle ecriyle muamele buyursun inşallah. Değerli dostlar bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta 118. ayeti kerimenin üzerinde ziyadesiyle durmuştuk ki hatırlayın kardeşlerim şundan bahsetmiştik 118. ayeti Celile-i Tayyibesinde Allah-u Şan aslında ortak bir düşünce tarzından bahsetmişti Yahudilerin hakkında demişti ki onlar için atalarınız gibi aynı düşünüyorsunuz neydi? atalarının düşünce tarzı neydi? yani Allah Azza ve celle aslında Muhammed aleyhissalatu vesselama sahabelerine ve onların üzerinden de bizlere ve kıyamete kadar Yahudilerin üzerinden bir şey öğretiyordu aslında bize. Onların bir soru mentalitesi vardı. Allah Azza ve Celle'ye iman etmeme konusunda, bahane üretme konusundaki anlayışlarını, mentalitelerini Allah Azza ve Celle Yahudilerin üzerinden aslında bize öğretti. Dedi ki Yahudilere, siz hiç atalarınıza bakıp ibret almıyor musunuz? Atalarınız da aynı şeyleri sormuşlardı demişlerdi ki Allah'a inanırız ama görürsek ancak inanırız. Yahut da Allah eğer bizim iman etmemizi istiyorsa kendisini aslında göstermeli değil mi gibi. Buna benzer soruları Beni İsrail sormuştu ve aynı mantık, aynı bakış açısı ve ortak akıl tabir yerindeyse Yahudilerden de sadır olunca Allah buna haber verdi dedi ki bakın atalarınız da aynısını sormuştu. Ama siz ibret almıyorsunuz. Üzerinde hatta örnekler vermiştik. E, yerleşmiş bir atasözünü buna misal olarak getirmiştik. Demiştik ki hani kılıç darbelerinden yere yığılan askerlerin ibret alması noktasında da bir örneği teşbihi sizlere darbe mesel olarak anlatmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edecek olursak inşallahü teala 119. ayeti kerimesinde Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. Ben ayeti tilavet edeyim dostlar. Ondan sonra da mealini verelim inşallah. Ba'du euzü billah. İnne erselnake beshira ve an Doğrusu biz seni hak ile Kur'an ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Şimdi bu ayeti i kerime kıymetli kardeşlerim üzerinde düşündüğümüz zaman, tefekkür ettiğimiz zaman aslında çok manidar ve bizler için ziyadesiyle öğreti niteliği taşıyor. Nedir? Mesela Allah Subhanahu ve Teala Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i vasf ediyor. Vallahi bu ayet Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in davetinin neyin, neyin ve hangi temelin üzerine oturduğunu anlatıyor. Şimdi birazdan inşallah detaylarına gireceğiz. Düşünün Allah Subhanahu ve teala muhtelif ayetlerde de Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın muhtelif yönlerini izah etmiştir, beyan etmektedir. Ama bu ayeti kerime özellikle Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın davetini taşırken nasıl bir tutum sergilediğini anlatıyor, beyan ediyor ve bizler için de aslında miras bırakıyor. Birazdan gireceğiz oralara inşallah teala. Bakıyoruz Allah azza ve Celle, kendi ifadesiyle, kendi ayetiyle, beyanatıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için ne buyuruyor? Beşiran ve nezira. Müjdeleyici ve uyarıcı. Şimdi Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam nubuvvetle görevlendirildikten sonra bakın sürece Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir davet omuzlamıştı. Doğru mu kardeşlerim? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kendisine bir şeyleri vazife edinmişti. Ve bunu insanlığa götürmekle mükellefti. Ve bunları davetini insanla tebliğ ederken Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam onların karşısına arzı, arzı endam ediyordu ve şöyle diyordu. Ben beşiran ve neziran olarak gönderildim. Allahu Akbar. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderildim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bunun açılımı şu dostlar. Ben size bir risalet getirdim. Ben sizin dünyanızı ve okbanızın saadetini temin edecek bir hitayet, hidayet kitabı getirdim. Eğer ki buna tabi olursanız size cenneti müjdeliyorum. Ama buna icabet etmez de bundan icdinab ederseniz size cehennem tehdidini sunuyorum. ''Sizi bununla tehdit ediyorum, bununla uyarıyorum.'' diyordu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. İşin özü şu, bu ayeti kerime Allah azza ve celle Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ediyor. Diyor ki o cenneti müjdeleyici, cehennemi de uyarıcıdır. Bu. Ama bakıyoruz, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın davet sürecine bakıyoruz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında kendisini bize kendisi tarif ediyor. Beşira ve nezirayı iyi anlayacağız. Ya hocam bunun üzerinde ziyadesiyle durmayan ne gerek var? Biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeleyici ve uyarıcı olduğunu zaten biliyoruz. Doğru mu? İman ediyoruz. Ama bunun üzerinde niye duruyoruz? Bir gerekçesi var. Bize Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den daveti miras kaldı da ondan. Eğer ki biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi neyle vasıflandığını, davet taşırken neyi ve nasıl yaptığını bilirsek, bize kolaylık olmaz mı? Eyvallah. Onun için Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, bakınız ümmetiyle olan ilişkisini nasıl teşbih yapmış. Subhanallah. Nasıl anlatmış? Ümmetiyle olan arasındaki münasebeti nasıl bir darbe meselle izah etmiş? Belki birçoğunuzun bildiği ve sahih rivayetlerde geçen bir hadisedir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramıyla otururken ashabına der ki: "Ey ashabım, benim ümmetimle olan hukukum aynı şunun misalidir." der ve başlar anlatmaya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Der ki işte ben misalim şu adam gibidir. Kim gibi? Bir adama anlatır Allah'ın Resulü. Ormanda ateş yakmıştır. Ormanda bir adam ateş yakmıştır. Isınmak için, işlerini görmek için, karnını doyurmak için. Artık neye sayarsanız dostlar. Tabi ateşini yaktığı zaman ormanda bildiğiniz üzere ateş, Yandığı vakit haşaralar, böcekler, börtüler kimileri ısınmak için gelir, kimileri de ışığa gelir. Teşbiha bakın Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Subhanallah. Diyor ki işte o adam ateşinin etrafında böceklerin, börtülerin ne bileyim haşaratların çoğaldığını görünce baktı ki onlar korkusuzca ateşe doğru geliyor. Diyor ki o onların önüne bir set çekiyor bir çukur kazıyor bir hendek kazıyor ki haşaratlar böcekler ateşe gidip de yanmasınlar kolayca ulaşmasınlar onların önüne bir engel koymaya çalışıyor diyor o adam ama ısrarla böcük börtü ne bilsin ısrarla o bir karıncanın bir hendey geçtiğini düşün belki de saatlerini alacaktır ama ısrarla o ateşe doğru gitmeye çalışan o karıncaya o haşaratlara o adam bir çukur daha kazar işte orada Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vesselam sahabelerine dönerek der ki işte ashabım benim misalim aynı bu adam gibidir. Sizin de cehenneme sürüklenmenize mani olmak için eteklerinizden yapıştım der Allah'ın Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Allah'a bakbar. Böyle bir peygamber göndermiş Allah bize. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Subhanallah. Bizim derdimize dert edinmiş peygamber aleyhissalatü vesselam. Diyor onların eteklerine sizin eteklerinize yapıştım ki aynı o aşaratlar gibi ateşe sürüklenmeyesiniz diye. İşte bakınız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bu ifadelerle vasf ediyor. Yani ümmetine yaşadığı dönemde şahit olduğu insanlara ve bizlere ve kıyamete kadar gelecek olan insanlara Böyle seslendi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Sizlere ben bir şeyler getirdim. Sizlere bir şeyler getirdim ki ona tabi olursanız sizi cennetle müjdeliyorum. Ama getirdiğim şeylerden içtinab ederseniz, kaçınırsanız, uzak durursanız Allah size darılır. Dolayısıyla da size ancak cehennemi uyarıyorum. Cehenneme gideceğinizi hatırlatıyorum. Tehdit ediyorum diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Böyle bir vasıf düşünün. Hani bunu örneklendirecek olursak hepinize tek tek sorsam dostlar desem ki bana Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetiyle alakalı olarak bir anekdot anlatın hiç şüphesiz içinizden safa tepesini anlatacak çıkacaktır. Doğru mu? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah emretti. Dedi ki ey Habibim ''Onlara, akrabalarına, aşiretlerine, akrabayı, talukatlarına Allah Azze ve Celle'nin dinini tebliğ et.'' Bakınız, şimdi anlatacağımız rivayet Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ''Beshîrâ ve nâzîrâ özelliğini resmeden bir tablo.'' Dikkat edin, azığımız bu. Bu geceye ait en güçlü ve en büyük öğretimiz bu olacak. Beşir, ve nazira. Müjdeleyici ve uyarıcı çünkü bize lazım olacak Doğru mu? Hemen yeri gelmişken söyleyelim Bizlere bugün Allah Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam taşıdığı davetin aynısını miras bıraktı doğru mu? Bir şeyler yüklenmeye çalışıyoruz Bu taşıdığımız insanlar bazen akrabalarımız oluyor, talukatımız oluyor Eşrafımız oluyor, tanıdığımız oluyor, tanımadığımız oluyor. Onlara bir şeyler götürüyoruz. Diyoruz ki kardeşim istirham ediyorum beni bir dinle. Sana bir şeyler getirdim. Bakın bu Allah Azza ve Celle'nin bu konuyla alakalı hükmüdür. Eğer buna icabet edersen Allah Azza ve Celle sana cenneti vaat ediyor. Ama bundan beri kalırsan vallahi Allah seni cehennemiyle korkutuyor. Demiyor muyuz? Vallahi diyoruz demeliyiz de çünkü o kardeşlerimizin derdini dert edinmeliyiz aynı o ormanda ateş yakanın misali ümmetini derdini kendisine dert edinen peygamberin misali Biz de bugün hayrın ulaşması için bu uslubu beşira ve nezirayı kullanmak durumundayız sorsam hemen sizlere soruyorum şu yanı başınızda oturan kardeşinizin cehennemde azaba düçar kalmasına gönlünüz razı gelir mi? Gelmez. Öyleyse Beşira ve nazira, gündelik hayatımızda alacağımız en büyük azık olacak inşallah rahman. Tamam mı dostlar? İnşallah. Gelelim Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama tekrar. Bakınız. Beşira ve cık, cık, Subhanallah. Safa tepesine çıkar Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Ya sabaha, ya sabaha nida eder Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Ne demek ya sabaha? Ya sabaha Mekke'de eğer ki bir kimse ya sabaha, ya sabaha nidasında bulunuyor ise olağanüstü bir hal demektir. Hani bugünün ifadesiyle anlaşılsın diye örnek getiriyorum. Bir alarmdır. Şimdi şurada bir alarm çarsa hepimiz işlerin iyi gitmediğini anlarız. Doğru mu? Aynen öyle. Ya Sabaha diye birisi nida ettiyse Mekke'de herkes bilir ki ya birileri bir şey anlatacak ya da olağanüstü bir durum söz konusu. Ya Sabaha'nın nereden geldiğine bir kulak verirler ki Safa tepesinde birisi bağırıyor. Kimdir o? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Giderler. Şahit olmamışlardır hiç Allah Resulü'nün böyle bir şeyine. Dediler ki bizi buraya niye topladın Muhammed? Yani ya sabaha diyecek kadar Mekke'de ne oldu? Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam aynen şu ifadelere yer verir. Buyurur ki ben desem ki size şu Safa Tepesi'nin ardından hepinizin bildiği bir hadise değil mi? Safa Tepesi'nin ardından şu dağların ardı sıra Mekke'mizi yerle yeksan edecek işgal edecek bir ordu hazırlanmış gelmektedir desem, bana ne cevap eylersiniz? Dediler ki Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana emin sıfatını boşuna vermedik. Değil mi? Muhammedul, emin. Niçin? Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, ömründe hiç yalan söylemedi de ondan. Dediler ki inanırız Muhammed sana. Bunu duyar duymaz alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Vallahi Allah beni size öyle bir gün gelecek ki onun azabından uyarmam için gönderdi. Getirdiğim risalete icabet ederseniz Allah size cenneti vaat ediyor. Ama getirdiğim risalete icabet etmezseniz vallahi sizi Allah'ın azabıyla ancak uyarıyorum. Subhanallah. İşte böyle bir peygamber. beşir ve nezira. Yani Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam davetini taşırken burası önemli. Gidiyordu insanlara diyordu ki aslim taslam İman et kurtul. Hem dünyan hem de uhban kurtulsun. Cennetle müjdeliyor, cehennemle uyarıyordu Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Bugün biz de bunu kullanacağız kardeşlerim. İnşallah. Bir davet taşırken bir kardeşimizin şer'i hükmün dışında bir şeyle iştigal ettiğine şahit olduğumuz vakit kardeşim, bak Allah Azza ve Celle senin yapmış olduğun fiiliyattan razı değil. Eğer ki Allah'ı razı ve memnun etmek istiyorsan böyle yapacaksın. Böyle yaptığın takdirde Allah sana cenneti müjdeledi. Ama böyle yapmazsan seni ancak cehennem azabıyla uyarıyorum. Bunu yapmak durumundayız. Ama bu ayetin içerisinde bir şeye daha temas etmek istiyorum. O da ne biliyor musunuz? Daha önce cehennem ayetleri geçtiği zaman kardeşlerim bunun üzerinde biraz durmuştuk. Ama ben yeri geldiği için tekrar hatırlatıyorum. Şimdi... İnanın biz bu ifadeleri o kadar sık kullanıyoruz ki belki kulağımıza pelesenk oldu. Tabir yerindeyse bizde yerleşti. Cehennem dendiği vakit ürkmüyoruz bile. Doğru mu? Yerimizde hiç böyle bir kımıldama bile olmuyor. Halbuki istirham ediyorum. Şu cümlecikler ağzından çıkarken kardeşlerim. İstirham ediyorum. Rica ediyorum. Benimle birlikte sizde Sessiz düşünün oldu mu? Nedir biliyor musunuz? Bir kardeşinize gittiğinizi varsayın. Daha doğrusu özür diliyorum tekrar alıyorum cümleyi. Birisinin size geldiğini düşünün. Bir kardeşiniz sizi karşınıza aldı. Dedi ki ey fulan Ahmet, Mehmet, Veli ne ise. Kardeşim şu yapmış olduğun davranıştan Allah razı ve memnun değil. Vallahi eğer ki Allah'ı memnun etmek istiyorsan şer'i hükme tabi olmak durumundasın eğer ki bu amelinle bu şekilde devam edersen senin ukban cehennemdir dese sizi cehennemle uyarsa ve tehdit etse soruyorum soruyu basit bir şey mi ya Hı? cehennem ürkülmüyor mu bizi cehennem azalarımızı titretmiyor mu yanacağız ya yanacağız venezira, boşuna vasfedilmedi peygambere Müjdeleyecek. Kazandın mı? Essiz nimetlere haiz olacaksın. Ya kaybedersen? Narda yanacaksın. Narda. Allah muhafaza. Vallahi kolay değil. İstiram ediyorum dakikalarca üzerinde düşünün. Birisi size cehennemde yanacaksınız dedi. Şu ameli terk etmezseniz Allah sizi bundan ötürü hesaba çekecek ve cehennemine koyacak dese vallahi kolay bir şey değil. Ateşi ciddiye alacağız. Çok ciddi bir mesele çünkü. Cennet ve cehennem daha önce de sıklarca söyledim. Defaatlerce bu ifadeye yer verdim. Cennet ve cehennem düşüncesi ve bilinci bizim amelimizi koordine eder dedik. İstirham ediyorum. Bu nacizane bu kardeşinizin bugün en güçlü öğütlerinden bir tanesi olsun. Cehennem nari hafif değil. Birisi size bu işi yapma kardeş. Allah kadaplanıyor ve Allah bunu cehennemle uyarıyor dediği zaman bırakıverin, Bırakıverelim. Allah ondan razı ve memnundaysa bizden beri olsun. Çünkü biz o günün geleceğine iman ediyoruz. Doğru mu? ne? ve ne? Onun için bir bir örneği buraya koymak yerindedir diye düşündüm. Ama öncesinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın bize güçlü böyle bir öydü var. Bir mesajı var, bir mirası var Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın. Bir gün Ebu Yala el-Mawsili Musnad'ında rivayete dar bunu. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir gün hutbeye çıkar. Ashabını ikra ashabı ikramına konuşurken ashabına der ki: "Ey ashabım, iki şeyi sakın ha, sakın unutmayın." Aklınızdan da asla çıkarmayın. Cık cık cık. Allahu akbar ya. Tekrar ediyorum. Çıkar hutbeye. Ashabına der ki ey ashabım. iki şeyi sakın unutmayın. Aklınızın ucundan hiçbir zaman çıkmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki. Biri cennet. Diğeri de cehennem. Bitmemiştir rivayet. Ravi diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Bu cümlecikleri bitirir bitirmez Sakallarının ıslanasaya kadar ağladığına bir şahit olduk Bir peygamberden bahsediyorum Ümmeti için cenneti ve cehennemi hatırlamayı telkin eden bir peygamberden bahsediyorum Ve bunu söylerken Peygamber aleyhissalatu vesselamın sakalı ağlamaktan ıslanıyor Ve hıçkıra hıçkıra ağlaması bittikten sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki Eğer ki ukba ile alakalı olarak Cennetle cehennemle alakalı olarak Benim bildiğim şeyleri siz bilseydiniz Dağlara çıkar üzerinizi toprakla örterdiniz Benim ukbayla ile alakalı olarak bildiğimi siz bilseydiniz. Dağlara çıkar, üzerinizi de toprakla öterdiniz. allah Ekber. Bizden sadece cenneti ve cehennemi unutmamamızı istiyor ya. Cehennem narını hafife almayın diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Cennetten de ümidinizi kesmeyin diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. İşte böyle bir peygamber. Ama bakıyoruz. Sahabelerine, tabiine ve ondan sonra gelen ona ihsanla tabi olanlara. Bakınız İbni Ömer'den bir rivayet var. İmam Ahmet Zühd Zıht kitabında bahseder bundan. Abdurrahman İbni Yezid İbni Cabir şöyle diyor. Yezid bin Miras adında Birisi vardı. Onu hep uzaktan gözler ve onun takvasına, Allah Azza ve Celle'ye itaatına, he, ona Allah Azza ve Celle'ye olan icabetine hayranlıkla bakan bu kimse Yezid İbni Mirsa'da gelir bir gün der ki ben senin gözlerinin kurulduğuna hiç şahit olmadım, hep ağlıyorsun, dikkat edin lütfen. Cennet ve cehennem böyle zihinde canlı tutulursa ne oluyor? Ameli koordine ediyor. Diyor ki ben senin hiç gözlerin durduğuna şahit olmadım. Hep ağlıyorsun. Bunun sebebini merak ettim. Bana anlatır mısın? Diyor ki niye sordun? Benim gözlerim kurumuş kurumamış. Uzaktan beni mi seyrediyorsun? Ağlamışım ağlamamışım. Bu seni niçin ilgilendiriyor? Bakın cevaba. Diyor ki olur ya Allah bana senin üzerinden bir hayrı öğretir. Senin elinle bir şeyleri öğrenirim onun için sordum deyince. Diyor ki kardeşim bu gözlerimdeki yaşlar diyor nasıl dinsin? Eğer ki Allah Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarına isyan edersem Allah beni hapsedip cehenneme göndereceğini söyledi. Ben bunu düşündükten sonra nasıl güleyim? Allah bakar. Yani Allah Azza ve Celle isyan etmem halinde beni cehenneme hapsetip, hapsetip oraya göndereceğini söylemişken benden nasıl gülmemi beklersin? Bitmez cümlesi. subhanallah. Allah. Der ki, velev ki Allah'a isyan etmemin neticesinde Allah beni hamama kitleseydi. Vallahi yine ağlardım. Hamam, hamam. Var mı böyle bir şey ya? Cennet ve cehennem bilinci böyle olmalı. Beşira ve nezira böyle olmalı. Birisi de size geldiği zaman, kardeşim filan, Allah senin bu işinden razı gelmez, terk et, aksi takdirde Allah'ın cehenneminden üçer kalırsın dediği zaman, terk edelim olmaz mı? Allah bizi razı olmadığı zerre miktarı amelden beri eylesin inşallah. İşte Beşira ve Nezira böyle anlaşılmalı. Ama ayet şöyle bitiyor çok ilginç ya. Sen diyor cehennem ashabından sorumlu değilsin. Allahu Akbar. Vallahi büyük bir rahatlık bizim için. Bugün daveti götürüyoruz. Can hıraç bir şeyler hummalı bir şekilde davet taşıyoruz. İstiyoruz ki kardeşim o haramla iştigal etmesin. Allah azza ve celle'nin vaat ettiği gibi cehenneme sürüklenmesin. İstiyoruz ki cennette Havzu Kevser'de yanı başımızda olsun bir iznilla. Ama olmuyor değil mi bazen? Haramda ısrar ediyor bazen. Ediyoruz bazen. Biz uyarıcılara işte Allah azza ve celle'nin müjdesi diyor ki onların üzerine sen bekçi değilsin. Vallahi bizim üzerimizden büyük bir yükü almış oluyor Allah Subhanahu ve teala. Evet kardeşlerim. 120. ayeti kerimeden devam edelim inşallah. Allah Subhanahu ve teala şöyle buyuruyor dostlar. Ba'da euzubillah. Hepinizin bildiği bir ayeti kerime. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَا اِنِتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاء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 Onların arzuladığı hayatı benimsemedikçe tam tamına onlar gibi olmadıkça onlar senden asla razı olmaz. وَلَنْ تَرْضَى وَلَنْ Kıyamet vaktine kadar olumsuz belirtir. Yani onların bizden bir gün razı gelmesi gibi bir ihtimal söz konusu değildir. Bu çok önemli. Bir gün olurlar mı acaba? Cık, olmazlar. Bunu söyleyen kim? Allah وَلَنْ تَرْضَٓا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَةَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِنَّتُمْ i̇bn Cerir'in Rahimahullah muhteşem bir yorumunu burada paylaşmak istiyor. Bu ayeti kelimeyi tefsir ederken demiş ki Rahimahullah Subhanallah zımnen diyor ki İbn-i Cerir Allah azza ve Celle zımnen şöyle buyuruyor aslında diyor ve başlıyor izah etmeye diyor ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle demek istiyor diyor Allah. Onlar senin halinden, ahvalinden, senden onların dinine intisap etmediğin müddetçe. Onlar gibi olmadığın müddetçe, onların dinine tabi olmadığın müddetçe senden asla razı gelmeyeceklerdir. Devam ediyor diyor ki. Böyle bir şeyin garantisini veren Allah zimnen şunu demek istiyor. Ey Muhammed. Senden asla razı gelmeyeceğini haber veren bensem eğer onları razı etmek için çalışma. Allahu akbar. Doğru mu? Vallahi öyle. Eğer bu haberi veren Allah'sa ki öyle mi? Aminna ve saddakna. Bunu söyleyen Allah'tır, bunu beyan eden Allah'tır. Olan tarda ankel Yahudi, olan Nasara, hatta tatta bir amillet diyen Allah'tır. Onlar sizden razı gelmeyecekler. Eğer buna haber veren Allahsa, vallahi bize yakışan, bize düşen de onları razı ve memnun etmek için çalışmak değildir vallahi. Bir şey iddia edeceğim. Ve bir iznillah sözümün de arkasında duracağım. Eğer birileri bugün çıkıp kafirleri, batılıları Allah Azza ve Celle'nin düşmanlarını memnun etmek için çalışıyorsa onların hoşnutluğunu kazanmak için gayret gösteriyorsa ya cahilliğindendir ya da ihanetindendir Allah'ın haberine itibar etmiyor demektir. Doğru mu? Allah haber veriyor ya. Olmaz onlar razı diyor senden. Onların dinine tabi olmadın müddetçe. E. Ee, bunun garantörü Allah'sa bize düşen Allah'ın istediği gibi yaşamak. Onlara iltimas etmemek. Onlara yüz vermemek. Onlar gibi görünmeye çalışmamak. İşte Evnü Cerir böyle tarif ediyor. İşte bugün biz Allah azza ve celle'nin haberine güveneceğiz. Allah Azze ayetine, bizler için beyanatına iman ettik biz. Öyleyse gereği gibi amel edeceğiz. Onların bizden asla razı olmayacağına iman ettiğimiz gibi amelimizle de bunu ispat edeceğiz. Bugün en büyük azığımız olsun inşallah. Nedir o? Allah azza ve Celle. Ayetin devamında diyor ki. Kul inne hudallahi huvel hudâ. Bilesin ki diyor yüzünü falan o tarafa dönecek olursan eğer şunu da unutma bil bilesin ki tek doğru yolda Allah Azza ve Celle'nin yoludur. allah Ekber. Yani yüzümüzü nereye döneceğimizi de haber vermiş Allah. Bunu da beyan buyurmuş Allah. Kafirlerin hoşnutluğu için çalışmayın. Eğer birilerinin ve birisinin hoşnutluğu için çalışacaksanız o kim olsun ancak ve ancak... Allah olsun. Böyle buyuruyor Allah. Ardından da diyor ki olur ya sana gelen haktan ve hakikatten sonra hala onlara yönelecek. Onları razı ve memnun etmenin gayreti içerisinde olacak olursan bilesin ki ey Muhammed Allah'ın yardımı sana gelmeyecektir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap. Eğer ki taksis edici bir delil yoksa sadece peygamberi bağladığına dair bir ziyadeli delil yoksa ümmetini de bağlar. Doğru mu? Biz de böyle hareket edeceğiz. Bize gelen bir hak var öyle mi? Bizim kafirlerin egosuna, hevasına, arzularına, beşeri inançlarına ihtiyacımız mı var Allah aşkına ya? Yok. Öyleyse bize gelen ve inandığımız tek hak olan İslam varken kafirlere, batılılara yüzümüzü dönmemizden Allah razı gelmez. Gelmediği gibi yardımı beklemek de abesle iştigal değil midir? Vallahi öyledir. Ama maalesef. işte şimdi işin üzücü kısmına geliyorum kardeşler. Ama maalesef bugün. Allah azza ve Celle'nin ayan, beyan, ayeti, hükmü, ifadeleri karşımızda arzı endam ederken ve biz bunların hükümlerini biliyorken bugün kafirlerden medet umar hale geldik. Yüzümüzü kafirlere döner hale geldik. Ondan da ötesini söyleyeyim mi? Kafirlerin koymuş olduğu hükümlere ittiba eder hale geldik. Onları razı ve memnun etmenin gayreti içerisinde olur hale geldik. Yalan mı? Doğru. Şimdi belgeleyeceğim. Bugün biz eğer ki yaşadığımız şu hayatta sözü geçen Allah Azza ve Celle'nin sözü değilse en büyük ispatı budur. Doğru değil mi kardeşlerim? Ama ben canlı bir örnek vereceğim. Yüzümüzü nasıl batıya döndüğümüze dair. Onları memnun etmek için gecemizi gündüzümüze kattığımıza dair. Allah onları memnun edemezsin diyor ya. Bize söylüyor bize. Diyor ki dinleyin onlar sizden memnun olmazlar. Öyle gözükseler de olmazlar diyen Allah'tır. Ama biz hala memnun edeceğiz diye gayret sarf ediyoruz. Örnek mi? Söylüyorum. 1 Haziran 2005 tarihinde... Ceza kanununda mevcut bir kanundan bahsetmek istiyorum. Kanunlaşmıştır. Yasal bir şeyden bahsediyorum. Avrupa Birliği normlarına uygun olması için 1 Haziran 2005, 2005 tarihinde yürürlüğe giren bir kanundan bahsedeceğim. Ama bu kanunun kanunlaşmasının temelinde bir tek şey yatıyor. Söyleyeyim mi? Avrupa Birliği normlarına uygun olmasını sağlamak için. Nedir o? Fuhuş artık Türkiye'de serbest. Allahu Akbar. Kul inne hudallâhi hudâ. Nerede kaldı ya? Hani tek yol Allah Azze ve Celle'nin yoluydu. Allah Azze ve Celle bizlere zinaya haram kıldı. Yaklaşmayın dedi. O kokuşmuştur dedi. Ben ondan razı değilim dedi Allah. Biz ise bizden asla razı ve memnun olmayacaklarını haber verdiği kafirleri memnun etmek için kanun çıkartıyoruz. Allah bize yardım eder mi? Vallahi yetmez. Buyurun. 2005'te yasal olmuştur. Bu kanundur. Sadece tek bir amaçla. Avrupa Birliği normlarına uygun olsun diye. Yani kafirler bizden hoşnut olsun diye. Allah var gücenirse gücensin demek gibi değil midir bu ya? Öyledir. Ağır. Tabir yerindeyse anlatırken afakanlar basıyor. Allah bundan memnun değil vallahi. Ama biz Allah Azze ve Celle'yi memnun etmek yerine kafirlerin bizlerden memnun olmasını yeğler hale geldik. Onlar gibi olmanın peşinde koştuk. Onlar çam ağacı aldılar Noel'de. Sırf onlara benzemek ve onlar gibi olmak için Noel ağacı veya çam ağacı aldık evimize. Doğru mu? Bizim bu topraklarımız yıllarca İslam'la hükmedilirken çam ağacının nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyordu ya. Ama onlara benzeyeceğiz ya. Çağdaş olacağız ya. Onları memnun edeceğiz ya. Aldık hepimiz birer tane çamı eve. Subhanallah. Bir örnek daha vereceğim. Onlar, onların hükümlerinin hayatımızda nasıl yerleştiğini anlatmak adına. Sadece bir örnek. Zaten Allah Azza ve Celle'nin mülkünde şu an itibariyle Allah'ın sözünün geçmiyor olması, kafirlerin ve beşerin hükümlerinin geçiyor olması başlı başına aslında bir ifade Anlatmaya yeter de artar bile ama bir örnek. 2014 yılbaşı piyangosu. %99'u Müslüman olan bir ülke. Biz bunu kafirlerden özendik de aldık ha. İslam toprakla Müslümanların topraklarına bu Osmanlı'nın son dönemlerinde hilafetin yıkıldığı dönemlerde girmiştir. İstirham ediyorum. Piyangonun İslam'da hükmü nedir? Haram. Allah bundan razı değildir. Bu kafirlerin işidir. Allah'ın razı olmayacağı bir iştir. Ama gelin görün ki Türkiye'de 2014 yıl başında kaç tane piyango bileti satıldı sizce? Ben söyleyeyim. 37 milyon. Türkiye nüfusunun yarısı ya. Allah'u akber. Biz bunu nereden aldık ya? Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Ama onları memnun edeceğiz. Onları hoşnut edeceğiz. Yeter ki onlar bizden razı olsun gayreti, gayreti içerisindeyiz ya. Subhanallah. Ama Allah azze ve celle bize haber veriyor. Yüzünüzü o tarafa dönmeyin. Onlar gibi olmaya çalışmayın. Onları memnun edemezsiniz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Hep batıya özenli kardeşlerim. Hep onlar gibi olmak istedik. Doğru mu? Adamın bir tanesi şimdi batıyı gözümüzde hep büyüttük. Onlar bilir. Gavur ne yapıyor ya? Oh. Gavur icadı ya. Değil mi? Bu bizim ağzımızda artık yerleşti. Hiç İslam'da özümüzde sanki hayır yokmuş gibi hep gavur bilir. Kafir yapmış ya. Kafir bilir. Kafir iyi. Ne, ne arıyorsak o tarafta arıyoruz. Yüzümüzü, kıblemiz oraya döndüksün maşallah. Bu bir vaka doğru mu? Bu bir hakikat özümüze dönmeyi unuttuk biz ya adamın bir tanesi vosvos vos araba almış ehliyet yeni demiş bir de araba aldık mı bu iş tamamdır bir gitmiş vosvos vos araba almış bu kaplumbağa tarzı arabalar var ya ondan almış ehliyet yeni yolun acemisi arabanın acemisi arabaya binmiş desportunu silmiş fites kolunu falan ayarlamış Çalıştırmış giderken de söyleniyormuş bizimki vay be gavur işte ya yapmış ha nasıl da gidiyor ha şuna bak ya fitesin geçişlerine falan aynalar parlıyor falan demeye kalmadan arabadan pat pat pat sesler dökülmeye başlamış araba bozulmuş. Şimdi kafire olan özentiyi anlatıyorum gavur bilir İslam'da hayır yoktur hep böyle anlıyoruz ya bunu anlatmak adına dostlar. Araba bozulunca demiş sağa çekelim de bakalım. Aslında arabadan da falan anladığından değil bu zatı muhteremin. Ama adettendir ya araba bozulunca ne yapılır? Kaput açılır. Kaputu bizimki bir açmış, kapağı bir kaldırmış. Bakmış ki motor yok. Demiş ki subhanallah. Demek ki az önce demiş gürültü koptu. Herhalde demiş biz motoru düşürdük. Şu arkadan demiş bağcı açayım. Reflektörü alayım koyayım da yani şu akibetimiz bir belli olsun gideyim şu motora bakayım geleyim demiş. Reflektörü almak için arka bağcı astıysa bir bakmış motor orada demiş bak şu gavura demiş ya. Motorun istepnesini bile yapmış demiş. <gülüyor> Lan mübarek. <gülüyor> Subhanallah gavuru övecek ya yedek motoru bile yapmış yani. Subhanallah. Batıyı seviyoruz. Hayatımızı da ona göre uyarlıyoruz. Batıyı memnun edeceğiz, öveceğiz. İstemle motor bile yapmış diyoruz yeri geldiği zaman. Ya yapmadı o. Bu işin gerçeği böyle ama biz Batılıları istediğimiz gibi görüyoruz ve onların hayatına ittiba ediyoruz. Gözümüzde de onlar birer kahraman. Ama Allah böyle demiyor. وَلَنْ تَرْضَٓا عَنْكَ الْيَوْهُودُ وَلَنْ hatta حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُونَ diyor Allah. Böyle emrediyor Allah. Böyle tavır takının diyor Allah. Onlar sizden razı ve memnun gelmeyecekler. Buna haber veren de benim. Öyleyse onu değil, onları değil beni memnun etmek için uğraşın diyor Allah. Ben size bir örnek anlatacağım şimdi. Bu böyle. Bu böyle. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ta değil mi? Zamanında 1500 sene önce bize haber verdi. Dedi ki öyle günler gelecek ki siz onlara tabi olacaksınız. Hani la tatba'un nasanan men kana qablukum şibran şibran ve zira'an bi zira'in hatta law dakhlu juhr dabbin dakhaltumuhum. Kulna ya Resulallah Yahudu <gülüyor> an Nasfeman Rasulullah haber vermiş bizim onlarla olan ilişkimizin Aslında nasıl ve hangi kıvama geleceğini haber vermiş diyor ki öyle günler gelecek ki siz onların girdiği deliye gireceksiniz karış karış adım adım takip edeceksiniz onlar kertelen kertenkele deliğine girse Siz gireceksiniz Sordu sahabeler ya Resulallah, onlar kimdir? Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Allah Resulallah aleyhissalatu vesselam dedi ki kim olacak ki başka? İşte bunu haber veren peygamberdir aleyhissalatu vesselam. Ve biz bugün bunu yaşıyoruz. Onlar nereye gidiyor? Biz de oraya gidiyoruz. Onlar nasıl bir hayat arzuluyor? Biz de öyle bir hayat arzuluyoruz ve o hale geldik. Ama... Bize bugün bir birazdan öyle bir sahabe bir şey anlatacak ki bu işin böyle olmadığını anlatacak. Kafirlere bu babası da olsa iltimas edilmediğini öğretecek bize. Eğer ki o kafirse onun memnun etmenin gayreti içerisinde olunmaması gerektiğini öğretecek bu sahabe. Subhanallah. Vallahi beni çok etkiledi. Belki birçoğunuzun bildiği. Ama yüzeysel olarak üzerinden geçtiğimiz bir rivayet. Kim anlatsın? Ummu Habibe radıyallahu anha anlatsın. Beni çok etkiliyor dostlar. Bir kafir babası bile olsa, kafirse benim memnun edeceğim Allah'tır. Böyle bir kamet koyuyor ortaya ya. Allahu akbar. Essiz, fevkalade bir örnek. Ummu Habibe radiyallahu anha. Medine'de. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın zevcelerinden. Ebu Sufyan, işte Hudeybiye meselesi için Medine'ye gelir. Görüşür. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam görüşmek istemez. Hikaye uzundur. Der ki Medine'ye gelmişken Ummu Habibe kızımı ziyaret edeyim gelir Ummu Habibe'nin kapısını çalar içeri girer ve ilk gördüğü ve oturmak istediği arzuladığı yere oturmak üzereyken Ummu Habibe Allahu anha babasına mani olur der ki baba bir saniye bekle oturmak istediği yerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yatağı vardır Ummu Habibe radiyallahu anha ilk önce yatağı toplar Der ki baba şimdi otur. Der ki kızım, beni yatağa mı layık görmedin? Yatağa mı bana layık görmedin? Yatak ya. Altı üstü bir yatak. Beni mi yatağa layık görmedin kızım? Yatağa mı bana layık görmedin? Diyor ki hayır baba. Ben diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yatağını, Müşrik olan sana layık görmedim. Allah diyor sana müşriksin ve sen necissin baba. Allahu akbar. Var mı böyle bir şey ya? Ya, otu, ya altı üstü bir yatak. Oturacak beş dakika sonra belki kalkacak diyor yatağımı benden esirgedin beni mi da, yataktan esirgedin yani anlamak için soruyor ve cevabını alıyor diyor ki baba bu yatağın nazarında senin benim katımda hiçbir değerin yok çünkü bu yatak Allah'ın Resulüne aittir senin bu yatağa layık olmamanın temelinde ise müşrik olman yatıyor Allah, Allah bize de böyle anlayış ikram etsin düşünün bir ya Bırakın peşinden ardı sıra koşmayı onun istediği gibi yaşamayı basitçe ne bir yatağa bile müşrike reva görmüyor Ummu Habiba radıyallahu anh Allah'ım bize de böyle anlayış nasip et inşallah Ayeti ne iyi hiç yönüne biliyor musunuz dostlar? Ayet şöyle bitiyor Subhanehu ve Teala buyuruyor ki eğer sana gelen haktan sonra gerçekten sonra bu ilimden sonra hala onları memnun etmenin gayreti içerisinde olursan bilesin ki Allah sana yardım etmeyecektir. Allahu akbar. Çok basit, şartlı bir cümle. Allah'ın bize yardım etmesini istiyor muyuz? Aminna. Vallahi bugün bundan daha çok ihtiyacımızın olduğu bir şey olduğunu zannetmiyorum. Öyle değil mi? İşte gördük. Daha bugün 3 tane Müslüman Amerika'da öldürüldü. Vallahi bugün Allah'ın yardımına ihtiyacımız var. Başımızdaki yöneticilerimize sahip çıktığı falan yok. Biz sadece sırtımızı, yüzümüzü ve her şeyimizi Allah'a döndük. Sadece Allah Azze ve Celle'den yardımı bekler olduk. Böyle bir günde yardımı Allah Azze ve Celle'den beklediğimiz bir günde de eğer ki Allah'ın razı olmayacağı bir işi yapar Medet umarsak kafirlerden Allah vaat ediyor diyor ki yardımım size gelmeyecektir. Basit. Onun için en büyük öğretilerden bir tanesi bu olsun. Allah'ın yardımını mı istiyoruz? Evet. Öyleyse kafirlerin gittiği yoldan ve onları razı etmenin gayreti içerisinde olmayacağız. 121. ayeti kerimede ise dostlar Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. بعد <gülüyor> Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onu hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır. Şimdi bu ayeti kerimede kardeşlerim Allah Subhanehu ve Teala hakkıyla Kur'an okumayı ve okunması gerektiğini bizlere öğretiyor. Hakkıyla Kur'an nasıl okunur? Bundan kasıt sadece makarucul huruf dediğimiz harflerin, mahreçlerinin güzel çıkması değildir. Bu olacak şüphesiz. Ama bu, bu Kur'an'ı okumaktan Allah azza ve Celle'nin kastı Kur'an'ın hayat rehberi edinmek maksadıyla ve amel etmek maksadıyla okumaktır. Doğru mu dostlar? Allah bizden azze ve celle ancak bunu istiyor. Ve bu ayetin nuzul sebebiyle alakalı olarak i̇bn Selam için indiğini söyleyenler vardır. Yani ehli kitaptan hakkıyla okuyup iman edenleri kastettiğini söyler. Ama ben bize bu ayetin bir öğretisi var onu paylaşmak istiyorum. Hakkıyla Kur'an okumak, bir anlayarak, iki düşünerek, üç uygulayarak okumak kastıyladır. Bunun dışındaki okumalar aslında bizlere fayda sağlayan bir okuma değildir. Anlayacağız, üzerinde tefekkür edeceğiz ve bunun neticesinde de amel edeceğiz. Bu Kur'an eğer ki bana hayat meşalesi olmuyorsa... Hayatıma uşak tutmuyorsa ve tutmayacaksa okumanın ne gibi anlamı olabilir? Vallahi hiç. Sıradan böyle hikaye kitabı okumaktan farksız olur aslında o zaman değil mi? Ama haşa Kur'an-ı Azimuşşan öyle bir kitap değil. Kur'an-ı Azimuşşan hakkıyla okunsun ki hakkıyla okumayı tarif ettik. Anlamak, üzerinde tefekkür etmek ve bunun neticesinde amel etmek. Vallahi bununla ilgili Kelamı çoğaltmak mümkün. Ama ben inşallah bir tane sahabeyi misafir edeceğim. O Kur'an okumanın ne olduğunu anlatacak bize. Kendisiyle ilgili olarak daha önce çoklarca örnek verdiğim bir sahabe. Ama siz onu genelde infakla tanıyorsunuz. Ebu Talha. İnfak deyince akla gelen ilk sahabelerden. Ama gel gör ki Ebu Talha radıyallahu an bize aynı zamanda infakın nasıl yapıldığını öğrettiği gibi Kur'an da hakkıyla nasıl okunurmuş onu öğretiyor ya Allahu ekber. Bakınız dostlar. Ebu Talha bir gün zaman ne zaman biliyor musunuz? Zaman Hazreti Osman radıyallahu an halifeliği dönemi. Resulullah sallallahu aleyhi ve vefat etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın halifesi Ebu Bekir vefat etmiştir. Emir el-Muminin vefat etmiştir Ömer radıyallahu an. Zaman Hazreti Osman'ın zamanıdır. Bir gün Ebu Talha evde Kur'an tilavet eder. Yaşını söyleyeyim mi kaç? Yetmiş. Ebu Talha yetmiş yaşında hepimizin Gündelik hayatımızda yaptığı gibi açmış Azimuşşan'ı Kur'an'ı okuyor. Tilavet ediyor. Ta ki Tevbe Suresi 41. ayeti okuyor Subhanallah. Okuyayım inşallah ben de sizlere kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. إنفروا خفافو وثقالو وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Ayet bu dostlar. Abu Talha bu ayeti tilavete eder. Ey müminler! Ayet böyle başlar. Biz ortasından aldık. Gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Velikum hayru lekum inkuntum te'lemûn. El bilici iseniz, biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. odasından evlatlarına seslenir. Dikkat edin lütfen. Evlatlarına nida eder, evlatlarını çağırır odasına ve gelir evlatları. Buyur babacığım. Bir şey mi arzu ettiniz? Ebu Talha elindeki Kur'an'ı bırakır. Der ki evlatlarım, beni cihat için hazırlayın. Allah'a baklar. Sadece bu. Evlatlarım beni cihat için hazırlayın. Evlatları der ki babacığım siz Medine'de Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hayatta iken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün cihatlara katıldınız. Vefatının ardından halife Ebu Bekir radıyallahu anh geldi. Onunla birlikte de bütün cihatlara katıldınız ey babacığım. Ve ondan sonra emir al muminin geldi. Ömer geldi. Ve siz Ömer'le de bütün cihatlara katıldınız ey babacığım. Bakınız yaşınız geldi yetmişe. Artık bu sancağı sizden biz devralsak. size biz teçhiz etmesek. Hazırlamasak da cihada biz gitsek. O arada da Osman radıyallahu anh cihat ilan etmiştir. Olmaz mı babacığım? Ebu ne dedi. Dedi ki evlatlarım ayette hiç genç yaşlı ibaresi okumadım. <gülüyor> Allahu akbar. Ben ayette genç gider yaşlı gitmez diye bir şey okumadım. Allah azza ve celle ey iman edenler diye beni muhatap aldıysa beni bu cihattan kim sağlığı koyamaz. Eğer bana hürmet ediyorsanız beni cihada hazırlayın. Abu Talha nerede şehit oldu? Gemide. Cihat meydanına varmadan Allah onun canını aldı Abu Talha'nın. Subhanallah. Kur'an böyle okunmalı. Böyle anlaşılmalı ve böyle amel edilmeli. Kur'an'ı tilavet ederken Allah beni cihada çağırıyor diyor ve 70 yaşında cihada katılıyor. Allah bizlere de böyle Kur'an okuyuşu ve anlayışı ikram etsin inşallah dostlar. Kardeşlerim 122 ve 123. ayeti kerimeleri okuyacağım. İnşallah onların da manasını verip bitireceğim çünkü daha önceki ayetlerde işlediğimiz bir konudan bahsediyor. Örneğin 122. ayeti kerimede Allah subhanahu ve teala estağfirullah Ey bani İsrail, e kurun nimetimi ki an'amtu ve anni Ey İsrail oğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle alemi üstün kılmış olduğumu hatırlayın. Ki bu Bakara Suresi'nin giriş kısmında ilk ayetlerde bundan bahsetmiştik. Onun için tekrar merak eden kardeşlerimiz, kaçıran kardeşlerimiz oraya müracaat edip bakabilirler. 123. ayeti kerimede ise Allah azze ve celle Bismillahirrahmanirrahim وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعُتُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Ve bir günden sakının ki o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez. Hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiç de yardım görmeyeceklerdir. Ben ayet numarasını veriyorum kardeşlerim. Bu ayetin aynısı metin olarak Lafızı itibariyle tıp atıp aynısı 48. ayet-i kerimede geçiyor. Biz ziyadesiyle o gün 48. ayeti konuşurken üzerinde durmuştuk. Onun için şimdi konuşmamız tekrar olacaktır. Ziyadesiyle üzerinde durmanın gerekli olmadığını düşünüyoruz. Allah azze ve celle bizlere söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmaya nasip etsin. Rabbim cümlemizin taksiratını aff ve mağfiret eylesin razı ve memnun olduğu kulların cümlesine ilhak eylesin inşallah. Allah cümlenizden razı olsun. Subhan Rabbike Rabbil İzzet'e Amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.